Merhabalar, ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürsap. Kamusla Güreş, 94.9 Açık Radyo'dayız. Başladı. Başladı, iki haftadır hocaydı, muallimdi, öğretmendi. Evet. Devam ettik. Bugünkü destekçimiz de e, benim pek sevgili arkadaşım, zümredaşım Rafiye Duru Akman. Öğretmen gelmiş. Evet, yani hem de zamanla. öğretmene denk geldi. Teşekkür ediyoruz. Evet, sağ olsun. E, Kamusla Güreş, e, Twitter adresimiz iklimiz. E, ...Instagram adresimiz... E, mailimiz, var aynı isimli... Evet. ...Aktif olarak Twitter'ı evet. kullanıyoruz... ...Evet oradan yayınlar... ...oluyor... Ee, ...kah görsel, kah içerikle ilgili... Ee, ...Şimdi... E... Çok konuştuk, sözlüklerimizi bile bitiremedik. Ben hı hı. bir bitireyim. <gülüyor> Hadi bitir bakalım. Efendim, e, Ambrose Beers'in şeytanın sözlüğü aslında öğrenim kelimesini almış ama buradan öğretmene varmak çok kolay. İki anlam vermiş. Birincisi, öğrenim için uygar milletleri etkisi altına alan bir cehalet türü. Hı. Vahşilerden bulaşan cehaletle karıştırılmamalıdır demiş. Hı. İkinci anlamı, Çalışkan insanları diğerlerinden ayıran cehalet türü demiş. Hmm. Şimdi e, bu durumda öğretmen de bu cehaleti yayan ya da öğreten kişi oluyor. Çünkü eğitimli cahiller ifadesi de Tanık içerisinde evet, diyorsun. Çok sık kullandığımız bir şey. Hani e, o yüzden öğrenim görünce illa da alim olunmuyor gitmiyor. efendim. Olunmuyor efendim. Evet. <gülüyor> Ee, sonra gene güzel bir kaynağımız Kabalcı'dan basılmış Andrea Arkiatus'un simgeler kitabı var. Orada şöyle bir başlık öğretmenlerin lakapları başlığı ile karşılaştım. Hmm. Ee, belli bir bölümünü okuyacağım çünkü öğretmenlere de özellikle eskiden çok lakap takılırdı. Geçen hafta da ee, bahsettik hatta ben, hatta ben Twitter'dan paylaştım epey. Ha, değil mi? İşte Ramses, Kobra, Kontes, evet, Argo'da çok geçiyor. Gibi. Bir de kişisel olarak yani X öğretmene hmm. davranışından ötürü falan gibi. Şimdi tabii biz yüzyıllar evvelinden böyle çok alim öğretmen örnekleri verilmiş ama. Senin var mıydı? Benim bildiğim Yok yani çocukları sormadı. <gülüyor> ya yeni dönemde o kadar lakap şey gençler arasında da eskiden daha çokmuş ya babam hep anlatır arkadaşlarından bahseder hepsiyle ilgili bir lakap söylerdi işte. Evet doğru diyorsun. E, şimdi pek öyle değil sanki. Demiş ki Arkeatus eski bir adettir öğretmenlere bazı lakaplar takmak. Hı. Sadece kolay ve aşikar metinleri yorumlayan Kurtius'a namuslu adam denir. Hmm. Aynı yerde dönüp dolanan ve her şeyi tekrar tekrar anlatana yani Parisius gibi bir adama dolan başlı derler. Hmm. Anlaşılması güç, aklı karışık bir adamsa aynen Pikus gibi düğüm lakabıyla anılır. Çok sığ bir hocaysa kestirip atıyorsa her şeyi Cladius gibi keskin kılıç lakabına alır. Sesiyle sütunları bile paramparça eden Parpalus'a öğrencileri Pelikan der gibi devam ediyor. Hepsini okumayacağım ama gerçekten şey hoca tiplerindeki bazı şeylerin değişmediğini de görüyoruz. Evet, evet. Ben bu ara e, İş Bankası yayınından bu nehir söyleşiler var. İşte Aydın Boysal'la ilgili. Aydın Boysal da e, Aydın Boysal Pertenial Lisesi'nde okumuş. Orada da hepimizin aşikar olduğu hocalarla e, işte haşrı neşir olmuş bir, ne, bir nebzide ders almış. İşte Reşat Ekrem Koçu'dan olsun, Nurullah Ataş'tan olsun. Onlar aklıma geldi şimdi. Ha. Reşat Ekrem Koçu baya bir Vay. <gülüyor> azarlayıp ara sıra çocukları <gülüyor> hırpalarmış. Öyle mi? <gülüyor> Ondan ee, bahsediyorduk. Saat'ta da İstanbul Asiklopedisi Reşat Ekrem Koçu ile güzel, ilgili güzel bir sergi vardı. Bir arşiv çalışması. Ee, hmm, devam o da hatırlatalım. Evet. evet. İyi oldu atlatma. Bir şey ben hatırlatayım. Geçen hafta e, bu Nazi soy kurumundan kaçıp da e, Türkiye ve dünyanın birçok yerine yerleşen akademisyenlerden, bilim adamlarından, sanatçılardan kısmi olarak bahsettik. Hatta evet. Twitter'da e, paylaşım da yaptık. İşte İstanbul Üniversitesi'nin hukuk fakültesinde görev yapmış hocalardan Önseş'in. Ee, evet. biraz Museviye hocalar bir kısmı bayağı da evet. değiştirici olmuşlar. Bir çok onu, bu konuda birçok yazılar yazılmış, araştırmalar yapılmış. Bazen e, inanılmaz metiyeler düzülmüş. E, bir yandan da kendi içimizde yerleşik olan e, gayrimüslimlerin e, eğitim anlamında Çektiği sıkıntılarla ilgili daha doğrusu birçok sıkıntıyla ilgili ama ben özellikle eğitim öğretmen başlığı altında baktım. Bir kitap var e, e, iletişim yayınlarından çıkan Türkiye'de Yahudi olmak bir deneyim sözlüğü adı hmm. altında hmm. derleyenler Raşel Meseri ve Aylin Kuryer hanımefendiler. Orada bir iki hikaye var onları okumak istedim. Tabii. E, tören ...adlı bir hikaye var... Ee, ...en çok iki, ikinci sınıftayım... ...Taksim Aydın Okulu... ...bina sıra servilerin başında... ...bir e, konak... ...hala orada... ...giriş ve merdivenler... ...beyaz mermerden bayrak töreni... ...kapalı bir salonda yapılıyor... ...bayrağı taşıyan uzun direk... ...orta yerde ve çocuklar küçük elleriyle... ...ayakta tutuyorlar onu... ...tabii ki ben de parmak kaldırıp... ...bayrağa doğru yöneliyorum... ...ne de olsa bayrağı tutmak iyi bir şey ama ilk Yahudi yaramı almış olmalıyım ki hiç aklından çıkmadı öğretmen beni yerime gönderiyor sen olmaz evet maalesef evet. acı hatta bir tane daha öğretmenle ilgili bir hikaye daha var koleji isimli orada bazı, özellikle gayrimüslimlere takıntılı öğretmenler var çocukları geçirmiyorlar ee, adı çıkmış hocaların adı yani. Adı çıkmış evet. Ee, bir süre sonra bir, bir şekilde geçiyorlar öğrenciler ama öğretmenlerin takdiriyle değil. Ee, o dönem lisede uygulanan kapalı sınav sistemiyle. ...hallediyorlar. Ha. Ee, buna şey, dair... Adı kapatınca yani. Evet, evet. Ay, evet, evet. E, Kerem hikayeyi daha çok uzun bir hikayeydi... ...o yüzden sırf bahsedip geçelim dedik. Bir biyoloji bir de Türkçe yanılmıyorsam evet, değil evet. mi? Hı -hı. Ne yapsalar geçemiyor Yahudi öğrenciler e, maalesef. Buna dair ilginç e, deneyimler var. Sadece okul hayatına dair değil. Hayatın hani içinde de örnekler var. Yine Raşel Meseri ve Eileen... ...kuryel hanımefendi de derlemişler... ...iletişim yayınlarından tavsiye edelim... ...güzel... Hı -hı. ...ben de e, Oscar Wilde'ın... ...Tutkular Acılar Gülümseyen Değişlerinden... ...gene e, bir iki alıntısını paylaşayım... E, <gülüyor> ...burada da tam tersi bir nokta belki... Oscar Wilde şeyden bahsediyor, kendi hayatını değiştiren hocalarla ilgili kısa bir alıntı var. 1871'de Frank Harris'e burslu olarak girdiği Trinity College'dan bahsederken, yani bu verdiği bir röportaj. Eski Yunan idealine olan tutkumu, o dil üstüne olan bilgimi iki öğretmene, John Mahaffy ve Robert Tyrrell'a borçluyum Hı -hı. demiş. Benim için Trinity... ...onlardı diye bitirmiş... ...işte böyle... ...çok iki uçta aslında hocalar... ...bir insanın hayatını değiştiren... ...onun Oscar Wilde olmasına bir tuğla koyanlar... ...bir şey oluşunu engelleyip... ...aşağılayanlar gibi gidiyor... ...evet efendim... Ee ...başka... ...Bernard Show var ee gene elimde... Hı -hı. E, ...Bernard Shaw da... E, ...Gülen Düşünceler'de gene Remzi'den basılmış... ...birkaç alıntı yapmış... ...e... Öğretmenlik için demiş ki biricik öğretici sanattır işkence dışında <gülüyor> hmm. bir dersi ya da bir vaazı dinleyemezseniz bile öğretmen ya da vaiz sanatçı değilse demiş hmm. bu ilk programda bahsetmiştik evet, konuşmuştuk biraz değil mi sanatçı olması oyuncu olması ile ilgili evet. daha çok sahne gibi bir yer evet. sınıf bir de insanın bir algı süresi de var değil mi evet. ee, okullarda eğitim süreleri belirlenmiş belki ama evet 40 45 dakika 50 dakikaya varan hatta bazen işte blok dersler blok dersler yapılıyor. Hepimizin başından geçti o hikayeler ama bir süre sonra gerçekten dikkatimiz dağılıyordu. Ve oyuncu bir olan Bir an önce teneffüs zili çalsa da evet, sanatçı olan öğretmen dinletme süreci daha uzun. Ya yani Ben bir öğretmen olarak kendi aldığım eğitimler, gittiğim seminerlerde gerçekten e, hani 20 dakika, yarım saat süre sonra kopuş yaşamaya başlıyorum. Peki gene devam edelim Berner Shaw'dan. Öğretmenler çocuklardan da çok nefret ediyor olmalılar okullardan. Hapsedilen bir insanın kaçmasını önlemek için bir koruyucuyu da onunla birlikte hapsetmek zorunda kalınca işsizlik ve açlık korkusu içindeki gardiyanın da Tutuklunun zincirler ve demir parmaklıklar arasında bağlandığı ölçüde hapse bağlanması gibi bir çare öğretmenler de küçük aylıkları kocaman sınıflarıyla çocuklar kadar tutuklu bulunuyorlar demiş bilinç hmm, bir yaklaşım. yaklaşım. Evet. evet üstelik çok daha sorumlu ve kaygılı olarak diye de bitirmiş hatırlıyorum da ben lisedeyken okuldan dışarı adımımız atamıyorduk ya yani yasaktı ancak böyle çok zorlu izinlerden sonra hani böyle bir dışarıya kaytarma durumu söz konusu oluyordu. Nasıl dışarı derken? Yani ders saatleri içinde mi? Ders saatleri içerisinde. O hala mi? öyle. <gülüyor> Değil mi? Öğrenci nasıl gitsin diye. Ben birden öğretmen kimliğime örünür <gülüyor> müyüm? Evet. Okulun yani arazisinin dışına çıkabilme şansımız bile yoktu yani onu diyorum teneffüste çıkacağım ben mesela gideceğim bir hava alacağım atıyorum. Aa, aa, yok bir <gülüyor> olan bir şeyden çünkü şey o zaman e, oradaki idare sorumlu hmm. bakkala gidiyorum dedin başına bir şey geldi. Öyle yani. Öyle midır? Tabii efendim. Herkes istediği gibi gitse, geciktim der, araba çıktı önüme der, durdurdular der. O <gülüyor> yüzden sistem içinden konuşayım. O zaman Bernhard Schull son alıntısıyla bitiriyoruz efendim. Yürürlükteki eğitim düzenini küçümsemekle iki tehlikeyi atlatmış oldum demiş. Kişisel evet. şeyini anlatıyor. Birincisi gerçekten yetenekli bir öğretmen öğrenime ilgi duymamı sağlayabilir ve genç yaşta tükenmeme neden olabilirdi. İkincisi, aynı ölçüde yetenekli bir eğitmen, ben de örneğin avukatlık nitelikleri görebilir ve şovculuk yerine hukuka tutulmama sebep olabilirdi. Yetkili bir rehberin gösterebileceği birçok seçenek bulabilirdi benim için. Böyle birinin karşıma çıkmaması büyük bir şanstı. Öyleleri ne kadar az bulunur bilirsiniz demiş. <gülüyor> evet efendim, o zaman bir evet efendim, şarkı arası verelim. Verelim, geldi mi vakit? Rufus Wainwright'tan The Art Teacher'ı dinleyeceğiz. Taking our class to the Metropolitan Museum He asked us what our favorite work of art was And never could I tell him Alkış bize mi acaba? <gülüyor> bütün öğretmenlere gitsin. Evet, bütün öğretmenlere gitsin. 94.9 Açık Radyo'da kalmışsa güreş devam ediyor. Sözcüğümüz öğretmen. Evet, eğitim, öğretim, öğretmen, hoca, muallim dedik. Biraz da e, Türkiye'de mücadele ile ilgili olarak ben e, Eğitim Sen sayfasına baktım. Orada bir e, bir tarihçe vardı. Onu paylaşmak istedim. Eğitim emekçileri ikinci meşrutiyet döneminde encümeni. Muallimin ile başlayan örgütlenme ve mücadeleleri e, Cumhuriyet'le birlikte devam ediyor e, 1950'lerde Türkiye Öğretmen Dernekleri Milli Federasyonu kuruluyor e, Köy Öğretmen Dernekleri kuruluyor 1965 tarihinde Türkiye Öğretmenler Sendikası ile Türkiye İlkokul Öğretmenleri Sendikası kuruluyor e, burada tabi hani devrimci ve sınıf hareketlerinin etkisi de söz konusu 12 Mart'ta sendikal örgütlenme yasaklanılıyor maalesef Hı, evet. e, 71'de e, töbder e, tüm öğretmenler birleşme ve dayanışma derneği kuruluyor işte 12 Eylül ile birlikte e, her askeri darbeden sonra töbder de evet. kapatılıyor hepsinin evet kapısına kilit. E, 88'de eğitimciler derneği kuruluyor 1990'da da eğitim ve bilim emekçileri sendikası 95'te Eğitim iş ve eğitim sen bileşip eğitim sen oluşuyor. Buna dair Türkiye'de mücadele tarihi ilgili olarak kritik tarihi noktaları hani belirtmek istedim. Güzel. Evet. Ama sık sık önü kapanan. E ve... Tabii 12 Mart'ta sendikal örgütlenme tamamen yasaklanıyor. 12 Eylül'de ana hani örgütlere töbder kapatılıyor öğretmenlerimizin maalesef. Evet. Öğretmenin hak hak arayışı ya da arayamayışı gibi. <gülüyor> Tamlamalara varabilir miyiz buradan? Vardık bile. Vardık değil mi? <gülüyor> bir de özel okul öğretmenleri de bu haktan yararlanması pek söz konusu olmuyor parantez içinde. Hı -hı. Zaten hani hak iyice küçültülmüş vaziyette ama evet sen de bir de paralel Aslında evet yani, yani bu eğitim e, hep böyle bahsederken işte müfredat talim terbiye e, milli eğitim dünyada da keza örnekleri çok. Dünyada başka örnekler de var ancak yani işte bu talim terbiye dediğimiz milli eğitim sistemine yani ülkedeki e, sistemin dayattığı e, eğitim sistemine karşı duran paralel okullar geliştiren e, hmm. düşünürler e, var yaklaşımlar, yaklaşımlar evet. var onlardan işte Alexander Sutherland Nail diye bir örnek var Makarenko var Rus pedagogun düşünceleri eee Rousseau Rousseau'nun Rusonun paralel okullar, paralel eğitimle ilgili düşünceleri var. E, merak edenler alternatif sözlük var. Ha, evet, çıkan orada evet. o başlıklara bakabilirler. Güzel Onunla, bir sözlük o. Evet, Başka bir da çünkü. bir sürü var aslında. Hı -hı. E, evet gene de sistemi kırmaya çalışan öğretmenden bahsetmiştik ya. Hı -hı. İşte onu yeni bir sistem haline getirmeye çalışmak da söz konusu. Yavaş yavaş sanata mı geçsek? Hı hı. İlk programda biraz bahsetmiştik sinemadan, hatta bir Türk sinema izleyicisinin unutulmaz babam sınıfından bahsettik. Hmm. Mahmut Hoca dedik, Badi Ekrem dedik. Evet, Akil Hoca. Akil Hoca dedik. Kül yutmaz. ...Kül yutmaz... ...Sahneler gözümün yer önünde... ...Yetimizin hafızasında yer etmiş... ...Evet, biraz karikatürize edilmiş gibiler aslında... ...özellikle Mahmut Hoca dışındakiler iyice... ...ama bir yandan da edilmemişler de... ...yani neredeyse ona yakın hocalar da var... ...özellikle Hı -hı. eski dönem hocaları belki... Ee, şimdi ben edebiyatla sinema karışık aklıma gelen bazı şeyleri paylaşmak istiyorum. Ee, şimdi Halide Edip Adıvar'ın Vurun Kahpeye romanı hmm. vardır. Hmm. Ee, ben okumadım. Evet orada bir öğretmen e, köye gider e, hmm. ve aslında oradaki yobazlık, e, muhafazakarlık e, o öğretmeni artık fiziki bir şekilde yok edişe doğru gider yani gerçekten... Hmm. Orada bilinç edilen öğretmen hı hı. E, vardır. Filmleri de çekildi. Evet. E, bir tanesini en azından kesin hatırlıyorum. Şimdi bu e, küçük yere gidip anlaşılamayan öğretmen e, modeli Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun yabanında çok belirgin çıkar karşımıza. Hı hı. Sadece öğretmen olarak aslında birçok alanda da var. Yani birçok memur Aydın bir kaynatam, ya da. Ha evet. Müdür, teneke galiba Yaşar Kemal'in romanı onunla iletildiğini bilirceye hani kaymakam olarak atanan ve halkla uyumsuzluğu hmm. anlatan altını çize çize Doğru yabanda nasıldı hikaye tam olarak? Ya yabanda da aslında e, belli bir umutlarla ve idealizmle gider e, bir köye. E, ancak orada karşılıklı bir birbirini anlamama hali de vardır. E, yani e, ama zaten yaban ismi de oradan geliyor. Köylü hı hı. için yabandır oradaki öğretmen, kahraman. E, şimdi e, bu tabii... Anadolu'ya giden, özellikle Doğu'ya giden öğretmenler, atamalar, atamamalar bundan hep bahsettik. Hmm. E, bu dram belki çeşitli e, ölçülerde değişti ama bütünüyle değiştiğini söylemek mümkün değil. Evet, evet. Yani çok şehirli, e, okumuş, bambaşka bir kültürle donanmış öğretmenin orada varoluş ve anlaşılma şekli çok farklı. Hemen Ferit Edgün'ün o ...romanı aklıma geliyor. Ee, Hakkâr'da bir mevsim diye de filmi çekilmişti. Hı hı. Sonra ben e, çok yakın zamanda... ...bu hafta içinde biraz gecikerek Ahlat Ağacı'nı izledim... ...Nuri Bilge Ceylan'ın. Çok da beğendim. Ee, orada da bir öğretmen tipi var. Hı hı. Şimdi e, sevgili arkadaşım hala açık göz sağ olsun... ...bana hemen o... o... ...kısımla ilgili bir şey yollamış... ...Bilgi. Yani Nuri Bilge Ceylan... ...ve ailesi bir köye gidiyorlar... ...orada herkesin hoca... ...dediği bir öğretmen tipi var... Ee, ...zaten... ...baş kahramanını da... ...iki kahramandan birine... ...baba olanı ondan yola çıkarak... ...yaratmışlar... ...onunla ilgili kısa bir bölüm okumak istiyorum sadece... ...köylülerin hoca diye hitap ettiği... ...bir ilkokulu öğretmene... Ee, ...yeni emekli olmuş... ...köyüne geri dönmüş... ...fakat köy tarafından bir anlaşılamama durumu var... ...aslında hayalini kurduğu çorak bir tarlada... ...ufak tefek hayvancılık işleriyle uğraşıyor... ...koyunları var... ...falan hikaye böyle... Ee, ...sonra bu hoca da... E, şeye geçiliyor işte e, yani o karakteri nasıl yarattığı ile ilgili ayrıntılara e, çimenlerden e, koyunlarının nasıl kuzuladığından işte e, yeşil renkler arasındaki farktan bahsedişiyle Nuri Bilge Ceylanı çok etkiliyor e, meşe ağaçlarının hışırtısından bahsediyor işte doğanın bin bir detayla dolu şeyinden. E, ...vevasından, tospasından... Hı hı. ...koyunundan... Ee, ...onda çok şiirsel bir etki yaratıyor... ...fakat hep köylünün bu adamı bir anlamama hafif protesto eder gibi uzak durma hali hani bir yabanlardan o vurun kahveyeden geldik ama gerçekten o taşa yaşantısının kendinden başka olanı anlayamama hali sık sık öğretmen üstünde de sancılara neden oluyordur herhalde evet, bir de dil olarak da anlayamama hikayeleri de var aslında ha, iki dil bir babal evet, filmi vardı evet. ee, işte Urfa'nın Siverek İlçesi, ilçesinde geçiyordu sanırım denizilli bir öğretmenin orada görev yapması ancak ha. işte küçük çocukların Kürt çocuklarının dile çok hakim olmaması nedeniyle evet. çok güzel örnekler vardı o filmde. O çok doğru güzel çok hoş bir filmdi. O filmi de izlemeyenler varsa tavsiye edelim. Sınıf ee, vardı. "Le class" diye ha, mi evet, telaffuz hı. ediliyor acaba? Orada böyle hani uç noktadaki işte da yalnızlaşmış hoca işte ...şey hoca... ...acımasız hoca... ...asi hocanın dışında gerçekten... ...gerçek öğretmen çünkü... Evet. ...oyuncu değil kimse... Hı -hı. ...çok güzel bir filmdi o da... ...dum da tavsiye edelim evet hakikaten Tabii ben ilk, izlemiştim çok güzeldi... ...ilk programda bahsetmiştik zaten... ...çok klasik olan bu şey... ...Elozanlar Derneği. Derneği'nden falan... Hı -hı. ...çok fazla film var... ...ben taramalarda e, o kadar çok... ...hiç bilmediğim filmle karşılaştım ki... ...bir linkini atarız şeyden... Atalım filmler efendim. diye... Evet, süremiz doldu. Sevgili dostum, güzel öğretmen Rafi'ye, Duru'ya tekrar teşekkür ediyorum. Hoşçakalın diyelim. İyi haftalar. İyi haftalar.